The falling leaves Zamanlar Değişirken Pop dinlenti şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. Evet günlerden 13 Ağustos 2017 yine bir pazar akşamı son iki haftadır ben programda yoktum ee, İstanbul dışında olduğum için programa döndüm ee, ve Bob Dylan'ın yarın yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken de yine karşınızdayım. Ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben de her zamanki gibi yörünceden bağlanıyorum. Güven Güzeldere. Mahir de galiba stüdyoda değil mi? Yok son dakika küçük bir aksilik sonucunda Mahir katılamadı bugün. Ee, o yüzden programa ikimiz yapıyor olacağız güven. Anladım. Tamam peki e, programa başlarken ben e, geçen hafta bir teşekkür e, borcumuz e, olan bizden bir önceki ve bir sonraki program e, komşularımız The Big Easy'den Varol Ünel ve e, Sarhoş Atlar zamanından Akif Burak Atlar'a <gülüyor> teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. Geçen hafta stüdyoda e, hiçbirimiz olamayınca e, Can Kurtaran ekibi olarak omuz verdiler. E, sağ olsunlar. E, teknik sorunları da sayelerinde açtık. Sam Shepard, Bob Dylan arkadaşlığı ekseninde bir anma programı yapmıştık. İçinde Tati e de bir parça yer vermiştik. E, Tati Smith yine bugünkü e, playlistimizde var. Fakat e, anmaları bitirdik. Ee, yeni bir albüme başlıyoruz bugün. Evet, Bob Dylan'ın 18. stüdyo albümü olan Street Legal'ı çalmaya başlayacağız. Ee, Street Legal 15 Haziran 1978 tarihinde piyasaya çıkmış bir albüm. Ee, Dylan'ın bir önceki e, stüdyo albümü Blood on the Tracks kadar fazla övgü alamamış bir albüm. Ona göre biraz daha geride kalmış. Biraz da albümün genel tonu sedası olarak bütün eleştirmenler bu konuda hemfikir görünüyorlar. Oldukça gospel sounduna sedasına yakın bir albüm çıkmış ortaya. Evet. Bu 1978 albümü biraz daha büyükçe bir orkestrasyon ee, ve büyük bir orkestra kullanmasıyla e, biliniyor, kullanılmasıyla içinde e, her zaman e, Bob Dylan'ın sedasında yer bulamayan mandolin, e, tenor saksafon e, gibi bir takım e, enstrümanlar var. Ayrıca e, arka plan vokallerini yapan üç kadından bir tanesi Carolyn Dennis. Bob Dylan'ın bu son kaç seferde hikayesini anlattığımız e, uzun bir e, ayrılık sonunda boşandığı eşinin ardından e, yeni kız arkadaşı olarak e, gündeme geliyor daha sonra bir çocukları olacak ve evlenecekler Carol'ın denisinde bu albümde e, etkisi olduğu söyleniyor evet ee, ama albümü çalmadan önce bir başka farklı şarkıyla e, giriş yapalım istedik. Daha doğrusu başka bir sanatçının söylediği bir Bob Dylan şarkısıyla Glenn Campbell. Glenn Campbell geçen hafta e, hayata veda etmişti. E, kendisinin aslında Blowing in the Wind şarkısını Stevie Wonder'la birlikte yorumladığı güzel bir düeti var. Flowing in the wind bambaşka bir şekilde dinlemek isterseniz onu öneririz. Twitter hesabımızdan e, Dilin Altry'e açık radyo ya da zamanlarda değişen etiketiyle bulabilirsiniz. E, koyduk YouTube bağlantısını oradan dinlemeniz mümkün. Fakat ses kaydı çok iyi değildi. Onun yerine Glen Campbell'ı bir başka şarkıyla e, daha iyi e, ses kalitesi olan e, bir kayıtla Anladım dedik şimdi onu dinleyelim yine bir Bob Dylan şarkısı tabii ki Don't Think Twice It's Alright. Well, ain't no use sitting wonder why, babe. It don't matter anyhow. Ain't no use to sitting wonder why, babe. Not if you don't know by now When you hear that a rooster crowing at the crack of dawn Look out that window, baby, I'm gonna be gone You're the reason I'm traveling on But Baby, don't think it's all right I'm heading down that long, lonesome roadway Where I found, I can't tell Adios, just too good to work out So I'll just say fairly well I don't mean to tell you that you've been unkind but You've been wasting all my valuable time Yeah, you're the reason this old boy don't pull the line oh, Baby, don't think twice, it's all right, Campbell'dan oldukça country ağırlıklı şekilde söylenmiş bir Bob Dylan bestesi dinledik. Don't think twice, it's alright. Evet, bu yani Glenn Campbell'ı bu akşam anıyoruz. Dün geçen haftaki programda Sam Shepard'ı andık. Bu herhalde hayatını kaybeden ve bu programda andığımız Bob Dylan bağlantılı belki 10. kişi oldu. Bob Dylan'ın ömrü uzun olsun Biz bu programı sürdürdükçe Herhalde bu anmalara daha devam ediyor Olacağız ister istemez Bir de şimdi nerede olduğumuza Bakalım Sene 1978 18. stüdyo albümünü çıkartıyor Bob Dylan 1962'de başlamıştı 16 yılda 18 stüdyo albümü Tabi müthiş bir verimlilik gösteriyor Bir ilginç dönem Eşiğindeyiz bu e, albümün ardından 1970-80 ve 81'de 3 sene, her sene bir albüm olmak üzere bir Hristiyan üçlemesi çıkartacak. E, çünkü yeniden doğma Hristiyan olduğunu e, beyan edecek e, Bob Dylan. Daha önceki şarkılarında da e, bir takım eski ahitteki hikayelere göndermeler falan vardı ama e, çok açık seçik bir şekilde işte Hristiyanlık temelli 3 tane albüm geliyor. Slow Train Coming, arkasından Saved ve Shot of Love. Ben çok beğenilmese de Slow Train Coming'i genel olarak iyi bir albüm olarak bulurum. Bence bu Hristiyanlık albümleri giderek kötüleşecek. Bunları da haliyle her albümü çalmak <gülüyor> Prensi bilaket ettiğimiz için çalmak durumundayız. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu albümlere yer veriyor ve hikayelerini anlatıyor olacağız. Ama şimdi sıra henüz o dönemeci dönmemiş olan Bob Dylan'ın Street Legal albümünde. Evet, albümde dokuz parça var. Muhtemelen iki haftada çalıp bitiriyor olacağımızı düşünüyorum. Ee, albümde bir e, gospel sedası var demiştim. Daha önceki albümlerde e, ciddi bir farklılık olarak. Ee, biraz da bunlar e, işte FM rock denilen, e, rock müziği çalan e, radyo istasyonlarının gönlüne göre ya da e, nabzına göre şerbet veren parçalar olmakla da biraz itam ediliyorlar diyebiliriz yani e, yeterince kendine özgü bir e, sonik kimliği yok bu şarkıların biraz fazlaca e, standartlaşmış e, FM istasyonlarının rak müziği çalan FM istasyonlarının sevdiği şarkılardan olmuş diye e, Amerikalı eleştirmenler ...çok fazla sıcak... ...yaklaşmıyorlar albüme... ...daha önce... ...Self Portrait'te... ...efsane bir şekilde... ...What is this shit diye... ...başlayan bir yazı yazan... Grail Marcus... ...burada da... ...Dylan o kadar dağınık bir sesle söylüyor ki... ...şarkıları... ...2-3 dakikadan fazla... ...insan dikkatini veremiyor... ...diye bir yorumda bulunuyor albüm için... Ama e, İngiltere'de e, albüm daha fazla seviliyor. Daha çok sıcak yaklaşılıyor. Orada da Melody Maker dergis dergisinden Michael Watts. E, bence bu e, John Wesley Harding'den beri Dylan'ın en iyi albümüdür diye biraz da fazla iddialı olabilir. Bir şeyde değerlendirmede bulunuyor. Peki na, evet, ne yapalım? bu. Hı. Robduğunu da hakkını verelim. Aslında kimsenin belki haberi yok ama bir sene içinde, işte Hazreti İsa ile yatıp kalkan başka şarkılar söylemeye başlayacak ve yine herkesi ters köşeye yatırmış olacak. Bence Fleetly'ya girelim. Birinci parçayla başlıyoruz o halde. Changing of the Guards. <gülüyor> ...Bob Dylan'dan dinledik... ...18. stüdyo albümü... ...Street Legal'ın açılış parçası olan... ...Changing of the Guards... ...pek de güzel, hoş bir parçaydı... ...parçanın sözlerinin de biraz... ...Bob Dylan'ın 1960'larda yazdığı... ...apokaliptik yani... ...kıyametten haber veren... ...şarkılar... ...kategorisinde... ...olduğu söylenebilir şarkı sözleri açısından e, bu şarkı için Bob Dylan şöyle diyor. Sanki bu parça e, binlerce yıldır böyle seslerin arasında gezinip duruyordu. E, ben günlerden bir gün ona rastladım ve elimi uzattım aldım. Gerçi Bob Dylan e, galiba Times Are Changing'deki e, en müthiş beş parçayı tek bir gecede yazmıştı ve o parçalar içinde demişti ki Parçaları orada duruyorlardı. Onları ben elime uzatıp alıp yazmasam başkası alıp yazacaktı. Ee, ne demeli? Bir dehanın alçak gönüllülüğü mü demeli bilmiyorum ama e, neyse bu, bu şarkıyla ilgili de böyle demiş. Evet. Yani keşke herkese bu tür bir e, verimlilik ve ilham e, nasip olsa ama tabii olmuyor. Ben burada küçük bir parantez açıp Diğer kahramanımız Leonard Cohen hakkında bir şey söylemek isterim. Hem e, her şarkısı üstünde saatlerce günlerce bazen yıllarca titizlenen e, ve Bob Dylan'ın bu anlamda tam tersi olan bir müzisyon olduğundan bahsetmiştik. Hem de bu 1978'de Bob Dylan'ın sedası bu şekilde e, daha büyük bir orkestrasyon ile de değişirken Benzer bir değişimin ilk adımlarını Lana Cohen'de gördüğümüzden de birkaç hafta önce bahsetmiştim. Tekrar bunun altını çizeyim. 1979'da Recent Songs albümüyle Lana Cohen'in de sedası bir dönemeç dönüyor. Ve Recent Songs ve Various Positions albümlerinin ardından ikisi de geçiş albümü olarak düşünülebilir. I Am Your Man albümüyle işte böyle hani seda olarak belki Bob Dylan'ın albümleri içinde şimdiye kadar çaldıklarımız için en çok bu Street Legal'a benzeyen ve Leonard Cohen'in de synthpop denilen <gülüyor> e, tarzının ilk başlangıç albümü olan albümü çıkartacak. Birbirlerinden ne kadar e, esinlenmişler bu konuda bir bilgim yok doğrusu ama birbirlerinden haberdar oldukları birbirlerinin albümlerini Dinlediklerini filan e, biliyoruz, e, tanışıklıkları da var. Belki bir yayda bir e, biyografide bunun izini e, bulursak e, tekrar gündeme getiririz. Evet, şarkıları kolay ya da zor yazmaya gelince e, benim de sevdiğim bir kohen anekdotu. Bütün e, şeyler müzisyenler stüdyoda. Herkes hazır vaziyette kohinin son dizeyi yerine oturtmasını bekliyorlar. Kohende otelinde üstünde iç çamaşırları ve başını şey yerin yerdeki halıya vuruyor sürekli ki o son dize nasıl oturacak bir türlü oturamıyor. Halbuki Bob Dylan'a geldiğimiz zaman ee, 1977 yılında Bob Dylan'ın eşinden de ayrılıyor. 29 Haziran 77'de mahkeme nihai karar veriyor. Biraz daha çok neşeli olmayan detaylara gireceğim birazdan ama o arada 77 yılında e, 77'nin ilk baharında e, Bob Dylan bir oturuşta 10 ile 12 arasında şarkı yazıyor. Ve bunları da e, ...o günlerden bir gün... ...Rolling T Thunder Review'dan... E, ...Steven Souls ve... ...T-Bone Burnett'a çalıyor... ...bayağı ot oturuyor... ...12 parçayı bir seferde. ...bakın ben bunları yazdım diye... E, ...bu parçaların... ...çok karanlık... E, ...çok yoğun parçalar olduğu... ...söyleniliyor fakat... ...bunları hiçbir zaman... E, ...gün yüzüne çıkartmıyor... Cohen. E, ...Pardon Dylan... ...hiçbir zaman... E, ...kaydetmiyor... Ve Bob Dylan'ın pek çok kayıp yitik albümünden bir tanesi daha bu şekilde kaybolmuş oluyor. O da işte bir oturuşta 12 taneyi yazabilen bir insan. Evet, Dylan Cohen arasında çeşitli anekdotlardan daha önce de bahsetmiştik. Belki zamanı gelince tekrar sözüne ederiz. Fakat şimdi Bob Dylan'ın bu apokaliptik referanslar da içeren ve bazı müzik eleştirmenleri tarafından aslında... Ee, Hristiyanlığa doğru giden yolun emarilerinde e, taşıdığı söylenen Changing of Guards'ı e, bir başka e, müzisyenden Bob Dylan'la da arkadaşlığı olan ve geçen hafta e, Sam Shepard'ın Banjo ile eşlik ettiği Smells like Team Spirit e, icrasını dinlediğimiz Tati Smith'ten dinleyeceğiz. Yine Changing of the Guards. 16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves desperate men, desperate women, divided, spreading their Falling leaves, watching calls I step far from the shadows to the marketplace Merchants and thieves, hungry for power My gone down She's smelling sweet Like the meadows where she was born On Midsommar's Eve, near the tower, the cold-blooded moon. The captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid, whose ebony face is beyond communication. Captain is down, but still believing that his love will be repaid. Follow, follow her down past the fountain where they lifted her veil i stumbled to my feet i rode past destruction in the ditches with the stitches still mending me the heart-shaped tattoo Renegade Young witches were handing out the flowers that I'd give into you. The palace of mirrors, where dark soldiers are reflected. Protected where the angels' voices whisper to the souls of previous times. She wakes him up forty hours later. The sun is breaking the broken chain. love the nation roots your hearts must have the courage E.T. Smith'ten dinledik bu defa da Changing of the Guards. Güzel bir şarkının güzel bir yorumu oldu. Evet. Bob Dylan'ın 18. stüdyo albümü Street Legal'ı çalıyoruz. Zamanlar değişirken Bob Dylan'ın şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Açık 94.9 FM programı stüdyodan güzel dere. Sunuyor. Program ortağımız Mahir İlgaz bugün katılamadı haftaya olacak bir aksilik olmazsa ben Güven Güzel Dere e, telefon bağlantısıyla hemen her zaman olduğu gibi katılmaktayım. 9 e, şarkı var demişti Altı e, Street Legal albümünde e, istersen altı ikincisine geçelim Changing of the Garden e, kendisine bir yorumunu geride bıraktıktan sonra. Bir sonraki parçamız, ikinci parça New Pony. I had a pony. name was sesinden dinledik New Pony. Bob Dylan her zaman blues müziği seven albümlerinde hiçbir zaman baştan sona bir blues albümü yapmış olmasa da blues tarzına zaman zaman yer vermiş bir kişi. Bu, bu parçada New Pony muhtemelen 1934 yılından gelen e, Charlie Patton'ın Pony Blues'undan ya da 41 yılından gelen e, Arthur Crudup'un Black Pony Blues'undan e, esinlenmiş olabilir. E, şeyin aksine Grail Marcus'un e, Bob Dylan bu albümde hiç iyi söyleyememiş demesinin aksine en azından bu şarkı için söylememiz lazım. E, gayet iyi bir vokal performansı e, veriyordu Bob Dylan. E, şu dikkatinizi çekmiş olabilir bu arada. Bu albümde Bob Dylan hiç ağız kas çalmıyor. Ağız mızıkasız bir albüm. E, onun yerine işte zaman zaman e, saksafon devreye girip belki ağzımızı mızıkasının şeyini o üstleniyor. E, Steve Douglas Tenor saksofon çalmış bu albümde. Evet şimdi New Pony e, şarkısını bir de Amerika'nın güneyinden gelen bir seda ile dinleyelim. E, The Dead Weather isimli e, Nashville Tennessee'den e, de doğmuş bir e, rock grubu. Genellikle blues tınılı rock parçaları bazen de psychedelic ve alternatif rak, şarkıları söylüyorlar. The Dead New Pony Dead Weather'den dinledik New Pony. Rock Rock olsaydı da onlar çalsaydı daha da yakışırdı. Ama e, evet bir değişiklik oldu değil. Bence de tam e, Rock on Rock'ın e, çalacağı türden bir parçaymış. Yeniden e, Rock Rakı Rock'ı dinleriz bir gün diye umuyorum. Gerçi e, programın iki e, yapımcısı e, şimdi dünyanın ayrı coğrafi. Yağlarındalar e, Cemil e, Boston'a taşınmış vaziyette Ağustos itibariyle biz de bir ara Görüşeceğiz diye haberleştik e, Ömer Şahin İstanbul'da Ama e, Belki telefondan benim buradan bağlandığım gibi e, Yapmayı düşünür Bunu da buradan e, söylemiş olalım Ve Sweet Legal albümüne geri dönelim e, Sırada üçüncü şarkı albümün aslında en uzun şarkısı. Sekiz dakika on dokuz saniye sürüyor ve galiba bu programa sürdürülebileceğimiz bu dokuz şarkıdan sonuncusu. Evet. Böylece de e, albüm açısından bakıyorum. Bir, iki, üç şarkı. Evet. Şey, e, haftaya yoğun bir şekilde parçaları çalmamız lazım. Bob Dylan'ın eşi Sarah'dan olan boşanmasını da anlatayım diyordum ama hikaye biraz uzun ve Hollywood boşanması tadında o yüzden onu da gelecek haftaya saklamayı düşündüm gelecek hafta şey zamanlar değişirken magazin ZDM ikimizi yapar orada anlatırız nasıl boşanmışlar ne olmuş mahkemede nasıl kavgalar yapılmış 36 milyon dolara nasıl hükmedilmiş filan gibi teaser evet, tam sayeden magazin aslında evet. hikayeleri fakat belki o zaman albümü bitirmek için iki haftaya da ihtiyacımız kalabilir çünkü çalacağımız altı parça var bir hayli zamanı tutuyor bu e, ...magazin kısmında eklersek neyse ona bilahare karar verelim. E, şimdi istersen altı anonset et e, son parçamızı çalalım bu program için. Evet bu akşamın son parçası e, Street Legal'dan No Time To Think. Just ...Bob Dylan'dan dinledik... ...bu akşam için son defa olmak üzere... ...No Time To Think... ...bu şarkıda... ...Bob Dylan... ...insanların... ...zayıflıklarını... ...hakkında bir şarkı... ...yazdığını söylüyor ve... ...sosyalizm... ...patriotizm... ...materyalizm... ...bu gibi izimleri de... ...pek beğenmediğini açıklıyor... Olabilir. Yani 60'larda e, içinde büyük şeyler, iddialar, ifadeler bulunan şarkıları vardı. Biraz belki onları hatırlatıyor ama şarkının e, prodüksiyon açısından biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bu şarkının e, Bob Dylan'ın da e, sesinin e, yorgun, stresli ve Yeterli hisleri taşıyamadığı, veremediği söyleniyor. Bu eleştirmenlerin yalancısıyız. Evet, 16. yılının sonunda 18. stüdyo albümünü çıkartmış olan Bob Dylan'ın Street Eagle e, albümünden iç, ilk üç şarkıyı dinlemiş olduk. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında bir saatin daha Böylece sonuna geldik stüdyoda altı güzel dere telefondan ben güven güzel dere program ortağımız Mahir Ilgaz'da herkese selamlarını gönderiyor. Haftaya aramızda olacak. Street Eagle'ı bu değişik bir Bob Dylan fedası içeren albümü çalmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta ve eğer bitiremezsek bir sonraki hafta Bob Dylan'ın Hristiyanlık dönemine, ee, geçiş yapması ve e, o dönemde çıkarttığı üç albümü çalmaya başlamadan önce e, teknik masada bize yardım eden Robin Tayar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki destekçimiz Sema Seren'e de teşekkürler ve selamlar gönderiyoruz. Gelecek hafta yeniden birlikte olana dek herkese güzel bir hafta dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken. Bob Dylan ring out